Radyo Agos Günaydın, Parilüs, Rojbaş, Kalimera, Shalom, Merhaba Radyo Agos'tan 8 Aralık 2012 Cumartesi sabahı Merhaba Benden de bir merhaba Karin Karakaşlı ile beraber tekrar Radyo Ağustos'tayız. Gene yoğun bir haftayı geride bıraktık Bir cumartesi sabahı haftanın yorgunluğuyla karşınızdayız Gerçi Türkiye'de yoğun olmayan hafta yok. Gündem sağ olsun tansiyonumuzu sürekli yüksek tutuyor. Bu haftanın gündeminde neler vardı Karim? Bu hafta Ermeni toplumunu ilgilendiren özel bir konuyla manşette okurlarımızın karşısına çıktık. Birazdan zaten ayrıntılarını tartışacağımız üzere. Daha önce de belirttiğimiz bu vakıf seçimleriyle ilgili yeni bir düzenleme ve 40 yılın bir başı ortak hareket etme inisiyatifi var. Ermeni toplumu için devrim sayılır. O nedenle yoğun gündemin içinden bu büyük gelişmeye manşette yer verdik. Onun dışında... Göçler yer, yerinden yurdundan olmalar üzerinden ve onun getirdiği gerginlikler üzerinden birbirinden ayrı ama bağlantılı ele alabileceğimiz iki konu vardı. Bunlardan biri Türkiye'li gençler anlatıyor sözlü tarihin geçmişle yüzleşme, toplumsal uzlaşma ve demokratikleşmeye katkısı başlıklı özel bir sözlü tarih çalışması. Bu alanın uzman ismi Leyla Neyzi tarafından yürütüldü. Diyarbakır, Muğla ve Berlin gibi bir üçgeni kapsıyor ve bir sergiyle destekleniyor. Buradaki farklı deneyimleri Kürt kimliğini yaşama ve algılama üzerinden gençlerin Diyarbakır merkezde öğrencilik hayatlarını sürdürdükleri Muğla'da ve bu konularla çok yakından ilgilenen Berlin'de neler yaşadıklarını özel bir röportajla paylaştık. E, Leyla Neyze'nin ve ekibinin çalışması Muğla, Diyarbakır ve tabii ki Berlin'de dünyaların ne kadar farklı olduğunu e, vurguluyor. E, algıların, e, öteki algısının, günlük hayatın, kültürün, e, kültürün beslendiği damarların birbirlerinden ne kadar kopuk olduğunu e, gösteriyor. Ve Leyla Neyze'nin röportajında e, şaşırttı bu farklılık bizi diyor. E, Funda Tosun'la görüştü e, Agos için. Bir başka arkadaşımız Beril de, Beril eski de Bursa'ya gitti. Bursa'nın Yıldırım ilçesine gitti. Bu aslında ilginç bir tesadüf. Yani aynı hafta bu iki haberin, röportajın ve haberin yan yana olması Ağustos'ta bana çarpıcı geliyor. Çünkü aslında bu farklılıkların ve iki farklı dünya hali olmanın illa coğrafi uzaklıklar ve mesafeler gerektirmediğini, aynı şehrin hatta aynı mahallenin içinde bile çok yoğun mesafe duygusunun, öteki duygusunun, kopma duygusunun var olabildiğini gösteriyor. Beril'in yaptığı röportaj. Beril iki defa gitti Yıldırım'a. Neden Yıldırım diye soracak olan olursa da hatırlarsınız yakın tarihlerde açlık grevlerinin gündemde olduğu ölüm oruçlarına ve sağlık açısından tehlikeli boyutlara geldiği günlerde Yıldırım ilçesinde Gösteri yapan BDP'lilere bir takım saldırılar olmuştu ve ilçede bazı gerginlikler yaşanmıştı. O gerginlikler bittikten sonra açlık grevleri bittikten sonra yıldırım unutuldu ama biz unutmak istemedik. Acaba Türk-Kürt gerginliği bir batı şehrinde bir batı Türkiye'nin batısında nasıl yaşanıyor bunun dinamikleri neler onu anlamaya çalıştık. Ve orada da ilginç bir figür vardı bizim için simge olabilecek türden. 2004'te askeroğlunu Güneydoğu'da çatışmalarda kaybeden Emrullah Atasever'di o da. Emrullah Atasever ne yapmıştı? Çatış, kavgalar, tartışmalar o tansiyonun yok, yüksek olduğu bir sırada Türk cenahını sakinliğe davet eden, saldırıları sonlandırmalarını isteyen, Arabuluculuk buluculuk yapan, Kürtlerin de bu ülkenin vatandaşları olduğunu söyleyen ve bir anlamda tansiyonu düşürmeye çalışan bir insandı. Hani Bir şehit babası. Olarak bunu yapması bize çok anlamlı geldi. Beril Eski onunla da görüştü. Ee, orada onun bir tür insani refleksle e, insanları korumaya çalıştığını. Yani gö gösteri yapan e, Kürt çocuklarını korumaya çalıştığını e, gördük. Bunu anlattı. O vicdani refleksin e, ama bir yandan da nasıl aslında milliyetçi ve biraz daha hakim kültür e, öğelerini içeren bir tonu olduğunu da. ...gördü, gösterdi Beril bir o röportajda. Bir de mahallenin diğer sakinleriyle de görüştü ki... ...orada sanki çok iç açıcı şeyler yoktu. Ee, bir miktar sanki hazırlanılmış replikler üzerinden... E sunulan bir tablo var. Dolayısıyla siz aslında okuduğunuzda okuduğunuzun tam tersi üzerinden orada bir gerçeklik algısı tahayyül edebiliyorsunuz. Sosyolojik araştırmalara gerçekten çok açık. Biraz sanki sınıfsal ve geçim imkanlarından farklılaştırdığı aşağı sempler ve yukarı semplerde yerine göre Kürt kimliğinin nasıl politize olduğu, gençlerin kendilerini iki ara bir hissedebildikleri daha maddi olarak iyi koşullarda olan görece semtlerde ise, mahallelerde ise çok daha e, milliyetçi e, bir e, Türk kimliğinin hakim olduğu ve burada e, yaşayan kimi Kürtlerin de e, o jargon üzerinden, e, o milliyetçiliğin içerisinden e, kendi Kürt kimliklerini e, ...kapatarak, farklı uzlaşma arayışları arayarak kendilerini ifade ettiklerini, bir açmazda olduklarını görüyorsunuz. Ve sonuç itibariyle de her an aslında yeni bir kıvılcımda, çakılacak herhangi bir kıvılcımda bir bahaneye bahar, bakar şekilde... ...orada bir gerginlik topu olarak duran bir şehrin profili ortaya çıkıyor. Evet. Bir başka benim için çarpıcı haberimiz de Heybelada'daki Rum kurumlarının deniz kuvvetlerinin elinde olduğu bugün haberiydi. Bu şahsen benim bilgim dahilinde olan bir şey değildi. Bu programın da asistanlığını yapan Emre Ertani arkadaşımız konunun üzerine gitti. Kendisi ortaya çıkardı zaten ve haberini de yaptı. Burada mesele yine bir malmük gaspı diyelim. Yani işte geçen haftalarda da işlediğimiz gayrimüslim toplumlarının kiliselerine, vakıflarına, vakıf binalarına el konulması meselesi burada çarpıcı olan tabii ki hala devam etmekte olan Denizli Lisesi olarak bilinen hey bildiği o askeri yerleşkenin içindeki Rum Ticaret Akademisi'nin ki kuruluş tarihi 1831 ve 600 yıllık bir manastırın Meryem Ana Manastırı'nın Şu anki o Deniz Lisesi yerleşkesi içinde olduğu ve bu binaların 1942-43'te devlet tarafından Rum toplumuna ya ruhban okulu devam etsin ya bu kurumlar devam etsin. ikisi arasında bir seçim yapın gibi bir dayatmayla gasp edilmesi. Rum toplumu bu durumda ruhban okusun, okulunun tapusunu almayı tercih etmek zorunda kalmış ve hem Rum Ticaret Akademisi'ni hem Meryem Ana Manastırı'nı unutmak zorunda kalmış. Emre Rum toplumundan e, bilgi kaynaklarımıza ulaşmaya ve bu konuyu biraz daha derinleştirmeye çalıştı. Ama orada da bir kaygı ve e, şüphe olduğunu gördük maalesef. Yani bu kapanmış bir mevzu. Hani bunu neden gündeme getiriyorsunuz? Bunu tartışmanın ne anlamı var? E, gibi bir yaklaşım söz konusu oldu. E, ama hani çekinsek de biraz kaygılansak da e, illa mülkleri geri almak gibi bir gayeyle olmasa da... ...çünkü çok kolay olmayabilir bizim gücümüzü aşan... Durumlar olabilir tabii ki ama tarihin gerçeklerinin bilinmesi açısından biz bu haberi yapmak istedik. Bir diğer haberimiz bir fotoğraf ustası ve onun alışılagelmedik sergisiyle ilgili Aragüleri hiç böyle görmediniz başlığıyla gördüğümüz bir haber bu. Aragüler ilk kez soyut fotoğraflarıyla karşımızda Laura Sarı Aslan'ın küratörlüğünde Galeri G-Art'ta. Bilinmeyen Ara Güler başlığıyla e, bir sergi açılıyor ve orada Güler'in tabiriyle 16 bozuk fotoğrafa yer veriliyor. E, söyleşiyi Laura Baytar e, yaptı kültür sanat sayfaları editörümüz. Bozukla kasıt ne burada? E, bozuktan kastı aslında tabii e, makineyi eline alıp e, bilinçli bir şekilde ama akışta sallayarak e, odak noktasını şaşırtması ve e, farklı zamanlarda bu şekilde bir nevi oyun oynayarak... E, E, diyelim arabada giderken ya da ...herhangi bir pozisyon aldığında... ...evinde, farklı mekan ve zamanlarda... ...kendini rahat bırakarak... ...oluşturduğu fotoğraflar... ...biraz bozuk. tabii... ...başka bir mecaz anlamda da kullanıyor... ...hayatım bozuk benim, ondan bunlar da bozuk... ...bozuk olmadığım devirler var... ...bozuk olduğum devirler var... ...demek ki bunlar bozuk olduğum zamanlarda... ...çekilen fotoğraflar diyor... ...her zamanki mizah duygusuyla... Ben genelde Arabi'nin bozuk zamanlarına denk Evet, ...o yüzden herhalde en fazla... onunla ilgili gerçeği de bu... ...bozuk fotoğraflardan öğrenmemiz mümkün olacak. Ee, bir başka meselemiz de balıkçılık mevzusu. Türkiye'de e, yani son zamanlarda özellikle çok gündemde olan... bizim de yakından takip etmeye çalıştığımız bir mesele. Biliyorsunuz balıkların boylarıyla, avlanma boylarıyla... ...avlanma mevsimlerine ve kurallarına uyulması ile ilgili... ...çok ciddi sorunlar var Türkiye'de. Ve son yapılan mevzuat değişikliği nispeten olumlu bir e, gelişmeye tekabül ediyor. Yani... Boylar, e, Balık boyları biraz daha kabul edilebilir. E, kıyı balıkçılığının sürdürülebilir olduğu bir e, ölçüye ulaştı. Ama bununla ilgili bir denetim kaygısı vardı. E, denetim nasıl olacak? Balıkçılar buna uyacak mı? Özellikle büyük balıkçılar buna uyacak mı? E, gibi bir kaygımız vardı. E, Kenan Kedik, Kedikli Balıkçılık ve Su Ürünleri Kooperatifi den Ve bizim önemli bir haber kaynağımız bu konuda Fatih Gökhan Diler arkadaşımız sürekli onunla temas halinde ve sahadan bilgileri onun kanalıyla daha ziyade e, alıyoruz. Onun verdiği bilgiler ve başka kaynaklardan da teyit ettiğimiz bilgiler bu denetim kaygısının artık çok geçerli olmadığı en azından şu an için geçerli olmadığı çünkü iyi ve sıkı denetimler yapıldığını gösteriyor. Bu büyük medyada son günlerde neden bilmiyoruz ama çok yer almadı. E, halbuki olumlu ve iyi bir gelişme. E, üzerine düşünmemiz, sevinmemiz gereken bir gelişme. E, bu denetimlerin sıkı bir şekilde yapıyor olması olunması e, devletin bir kararlılık içerisinde olduğunu gösteriyor. Bu da sevindirici. E, ama Kenan Kedikli bir şey dikkat çekiyor. Mevzuatta hala çok ciddi eksikler var. Hala çok ciddi sorunlar var ve sadece denetimle Bunun üzerine gitmek çok mümkün olmayabilir. Sorunu çözmek mümkün olmayabilir. Gene kıyı balıkçılığı risk altındadır. Asıl mevzuatta yapılması gereken bazı daha değişiklikler var ve onları takip etmek gerekir diyor. Yani biz de kendi cirmimizce, kendi gücümüzce Agos olarak bu konuyu gündeme getirmek. En azından arada bir çıkıntılık yapmak adına sürekli takip edeceğiz. Zaten Gökhan da bu konuyu sevdi ve çalışmayı istiyor. Bir diğer... Sevmek zorunda bırakıldığımız maalesef en azından e, ilgilenip e, başka türlüsünü mümkün görmediğimiz e, Halep haberlerimiz e, Halep'te e, tabii birinci öncelik güvenlik olmasına rağmen e, halkın insanca yaşamasını da çok e, imkansız hale getiren e, koşullar var. Bu sefer biraz e, işin ekonomik boyutunu ve günlük hayat boyutunu ortaya koyan e, haberlerimiz geldi farklı kaynaklardan e, derledik. Halep'te ekmek sıkıntısı var. Ekmek sıkıntısı dendiği nokta artık zaten aslında en ne diyelim hani kemiğe dayanılmış nokta olsa gerek. Çünkü ekmek bir simgedir. Ekmekte sıkıntının yaşanması hayatın aslında katlanılması hale geldiğini gösterir. Onun ayrıntılarını bir miktar paylaştık. Evet Halep ilgili Ermeni toplumu içerisinden, Türkiye Ermeni toplumu içerisinden başlatılan yardım kampanyası yavaş yavaş rayına oturuyor. Bu konuda bazı çalışmalar var. Daha fazla olgunlaştıkça ben bu konuda bilgiyi vereceğim. Şu an tam bir rayına oturmuş değil. Çünkü bu çalışma için yan yana gelen ekip ancak birkaç toplantı yapabildi. Acil bazı sorunlara Çare bulabilmek için bir takım önlemler aldı ama henüz uzun soluklu bir kampanya yürütecek bir çalışmanın içine girilmedi diyelim. Ve Halep'ten de bir Orta Doğu şarkısına geçerek bir müzik molası verelim. Orta Doğu'nun en güzel seslerinden biri, Arap dünyasının en güzel seslerinden birinden Feyruz'dan geliyor. Bir yurt özlemi şarkısı. Yurdundan uzaklaşmak zorunda kalan Bütün Suriyeliler için gelsin Arapça nasıl telaffuz ediyor bilmiyorum ama Deneyeceğim Nassam Aleyna El Havva <gülüyor> Sanşet haberimiz ortak aklın ilk zaferi başlığıyla geldi ve yine Ermeni toplumunun iç meselelerinden biri. Ee, umarım e, Ermeni olmayan dinleyicilerimiz için çok sıkıcı olmuyordur bu konular. Onlara biraz daha kendi iç meselelerimizi, kendi toplumsal sorunlarımızı, bu küçücük kalmış azaltılmış cemaatin sorunlarını biraz daha yakın kılabiliyoruzdur. Ee, bi biraz sıkıcı konular çünkü yani hukukla ilgili vakıflar, seçimler... İşte bunlarla ilgili yönetmelikler e, böyle bir riski olduğunu biliyoruz. Ama bir yandan da hani bizim iç, e, işleyişimizi, demokratik yapımızı sağlayabilecek önemli meseleler olduğunu düşünüyoruz. Ve o anlamda da hep sahiplenip takip ediyoruz. İşin tuhafı aslında bu kadar hukuki, e, e, yönetmelikli, çüzüklü vesaire gözüküp aslında arka planda... E, Bütün bir hayatı kapsıyor hepimizin ortak yaşamını var olmasını ve özellikle çocukların Ermeni çocuklarının geleceğini kapsıyor. O açıdan hep bu endişeyi de paylaşılabilir kılmak adına aslında bu haberlerin temel gerekçesi. Ortak aklın ilk zaferinden kasıt e, genelde e, ayrı ayrı hareket etme temayülünde olan e, vakıfların, e, okulların, e, temsiliyet arz eden tüm Ermeni kurumlarının e, ilk kez artık bu şekilde devam etmeme e, zorunluluğunu fark etmiş olmaları. Ve e, Patrikhanede 5 Aralık çarşamba akşamı yapılan bir toplantıda e, bir sivil girişimin, e, düşünce platformunun, Geniş sunumuyla vakıf yöneticilerinin hepsinin neredeyse hazır olduğu bir sunumda 30 vakfın çok ezici bir çoğunlukla bundan sonra vakıf seçimlerinin il geneline açılmasını oy birliğiyle kabul etmesi. Katılan 36 vakfın 30'u seçimler bundan sonra ilçe bazında değil yani diyelim ki Beyoğlu'ndaki vakfın seçimi sadece Beyoğlu'nda değil. İstanbul genelinde bütün Ermenilerin katımı, katılımıyla yapılabilsin diye oy kullandı ve bu aslında uzun yıllardır Agos'un da mücadelesini verdi ve savunduğu bir fikirdi. Nihayetinde e, Ermeni toplumunun büyük çoğunluğunun bu noktaya gelmiş olması bizim adımıza çok sevindirici ve hani bütün bu Agos'un 16 yıllık geçmişinden böyle bir güzel kazanım küçük de olsa önemli bir kazanım çıktığı için mutluyuz. O nedenle ilk zaferi dedik zaten hani bunun son olmamasını ümit ederek ve aslında bunun bir e, düşünce platformunun da vurguladığı e, bir ortaklığa dönüşmesi, bir e, onların deyimiyle mutabakat metnini esas alarak aslında bundan sonra e, eğitim kurumlarından e, derneklere, ...ve tüm vakıflara her alanda birlikte hareket etme geleneğini yerleştirmesi. Burada meseleyi biraz daha yakınlaştırmak, açıklamak adına şunu söyleyebilirim. Burada en temel sorun maddi sorun ve 16 tane Ermeni Okulu var İstanbul'da şu an faal olan. Bu 16 Ermini Okulu bütçe açısından çok zorlanarak... Kaynakları çok kısıtlı bir şekilde yola devam ediyor. Bu okullarda 3000 öğrenci yaklaşık eğitim görüyor. 400 kadar öğretmen oradan maaş alıyor ve devletin çok sınırlı katkısı. Aslında hiç katkısı yok da sadece atadığı branş öğretmenleri, Türkçe, coğrafya, tarih gibi devlet tarafından atanan öğretmenlerin maaşları devlet tarafından ödeniyor. Bunun dışında herhangi bir katkı yok. Ve tam rakamı bilmesem de yaklaşık 10 milyon dolara yakın bir bütçeye ihtiyacı var toplamda bu okulların. Burada böyle bir sıkıntı varken bir yandan bazı Ermeni vakıfları nispeten iyi durumdalar. Neden iyi durumdalar? Çünkü çok sayıda mülke sahipler. Hatta son yıllarda kentsel dönüşümle İstanbul'un merkezindeki bazı mahallelerin çok değerlenmesi nedeniyle de mülkleri gittikçe değerleniyor, kıymetleniyor ve gelirleri artıyor. Ama bu vakıflar bağımsız hareket ettikleri zaman, bütün Ermeni toplumu tarafından denetlenmedikleri zaman... ...kendi başına buyruk oldukları zaman... ...şu an son günlerde çokça tartıştığımız Beyoğlu Üç Oran ve büyüklere vakıfları bunlara örnek... ...o kaynakların okullara aktarılması, fakir çocuklara aktarılması, kim zaman hastanelere, fakir insanlara aktarılması çok mümkün olmuyor. Ve bu anlamda seçimlerin il geneline açılması da bütün Ermenilerin yani İstanbul'da yaşayan 50 bin, 60 bin artık kaçsa nüfusumuz... O kadar Ermin'in bütün vakıflar üzerinde söz sahibi olması, onları denetlemesi, yöneticileri kendi oylarıyla seçmesi anlamına geliyor. Bu yüzden bu mücadele çok hayati. Tek başına mamur hareket edildiğinde nelere sebebiyet verildiği de dediğin gibi Beyoğlu Üç Oran ve Büyükdere Kilisesi Vakfı'nın işlemlerinde gizli. Nitekim onlar da yine ilahi bir tesadüf eseri bu haftanın gündemindeydiler yeni gelişmelerle. Üç Oran'daki yine bizim açımızdan çok sevindirici çünkü 16 Aralık'ta yapılacağı duyurulan yönetim kurulu seçimi iptal edildi seçimin ne zaman yapılacağı Danıştay 10. Daire'nin vereceği karar sonrası netleşecek ama en azından halkın gösterdiği tepkinin karşılık bulması usulsüzlüklerle ve dayatmalarla gitmiş olan seçim sürecinin e, bu şekilde e, bir nihayete erdirilmesi e, gerçekten çok büyük bir e, gelişme olsa gerek. de son haftada iki gelişmeyle gündeme gelmişti. Bir Latin cemaat ile Latin Katolik cemaat ile ortak kullanılan kilisenin bir anlamda yanlışlıkla öz, özür dilerim mezarlığın yanlışlıkla ...Ermeni Vakfı'na tamamen verilmesi bir başka da bir başka sorunda vakfın bir mülkün 350 metrekarelik bir arazisinin Ermeni toplumundan habersiz, ilgili kurumlardan habersiz kendi başına buyruk bir kararla satılması girişimiydi. Patrikhane bir tavır aldı. Zaten toplumun çok yoğun bir tepkisi vardı. Biz gündeme getirmeye çalıştık meseleyi. Diğer gazeteler Marmara ve Jamanak da sayfalarında yer verdiler. Patrikane de sonunda bir bildiriyle kınadığını vakfın başkanı Murat Süme'yi Ve geçici bir süre için bu, bu durum ortadan kalkana kadar, bu hatadan dönülene kadar kilisede din adamı görevlendirmeyeceğini, kilisenin korosunun da başka bir kilisede görevlendirileceğini söyledi. Yani kilise geçici bir süre olarak ayine, ibadete kapattı. Burada tabii sorumluluk bu hataları yapan, bu yanlışları yapan ve biraz fazlasıyla para ihtirasıyla davranıyor görünen Murat Sümey'e ait. Ee, bütün bu sıkıntılardan sonra e, biraz da değeri değişmeyen e, bir güzelliğe geri dönelim. Bazı şeylerin e, yıl dönümleri, e, mirasları en azından mutlulukla, gururla devam edebiliyor. Bunlardan bir tanesi e, Anuş Operası'dır. Yüzüncü yıl dönümünde Armendik Ranya'nın Unutulmaz Eseri ilk kez sahnelendiği Gümrü'den sonra bu sefer Şubat 2013'te e, Pangaltı Lisesi'nden Yetişenler Topluluğu e, tarafından Lebon, Levanta Beryan yönettiği e, yönetiminde sahnelenecek. Ee, biz de bunun müjdesiyle Anuş Operası'ndan ambidakiti sunuyoruz. Radio Agos Açık radyo Çatlaktan sızan ışık Dünden yarına Leonard Cohen şarkıları Suzan takes you down To her place near the river You can hear the boats go by spend the night beside her altı ve güven güzel And you want to travel with her and you want to travel blind and you can trust Pazar akşamları 8'de Açık Radyo'da. Söz uçar, Açık Radyo. Radyo Agos. Ee, Ari Hergel bizimle birlikte. Ari Hergel'i tanıyan tanıyor, tanımayanlara anlatalım. Ee, i̇kinci albümünü çıkaran Bıher Hadi, Hoş Geldin albümünü çıkaran Bajar grubunun bas gitaristi. Ee, Bajarı da yine bilenler biliyor elbette ki. Ee, ama Nezbe albümüyle, ilk albümü Nezbe'ydi, yaklaş e, anlamına geliyor. Ee, şehirli e, Kürtçe rak e, diyebilir miyiz Ari Bajar'ın evet. yaptığı müzik için? Yani tam... Tanımlama olmuyor ama daha uygun bir şey bulamadık. Yani sadece rock demek de aslında yeterli olmuyor müzik tanımlamak için. Ama büyük başlık için folk rock denebilecek bir Biraz daha bir açsan nasıl açarsın? Yani ne tür bir müzik yapıyorsunuz? Nelerden besleniyorsunuz? Yani Bajar'ın hem sözlerde hem müzikte aslında bir arayış projesi olduğunu söyleyip duruyoruz. Çünkü çok net bulduğumuz bir yol yok sadece işte. Hedeflediğimiz bir nokta var. Oraya doğru ilerliyoruz. O hedeflediğimiz nokta da şu. Melez bir iş yapmak. Yani gelenekselden kopmayıp e, hepimizi daha fazla içine çeken şeyden kopmayıp ama bunu e, elimizde bulunan sazlarla bas gitarla, elektro gitarla, klavyeyle yapmak. Dolayısıyla işte batılı bir müzik sounduyla geleneksel motiflerin, temaların buluştuğu bir iş. Müzikal olarak. Sözler de aslında biraz Benzer bir şey. Yani kentli bir e, hikayesi var. Kentli, Kürt, çoğunlukla kent, kentli Kürt tipolojilerinin üzerinden ilerleyen bir söz yazımı var. E, dolayısıyla o da aslında böyle arada derede bir hikaye. Bu aslında sosyolojik bir gerçekliğe tekabül ediyor diye evet. anlıyorum ben. Çünkü evet yani e, Kürtler e, kırsal alanda yaşayan bir halk olarak biliniyorlardı ama artık birçoğu öyle değiller. Gerek zorunlu göçler gerek başka türlü demografik değişimler işle ilgili yani insanların uğraşları ile ilgili bazı göçler nedeniyle büyük şehirlerde Batı illerinde ve başka büyük şehirlerde de Adana'da güneyde bazen Kuzey'de vesaire pek çok Kürt var ve onların artık buralara yerleştiğini biliyoruz bu geçici bir göç değil artık kalıcı kentli Kürt bir nüfus var onların çocukları doğuyorlar ve kentli bir Kürt müziğinin de doğması son derece doğal. Bajar da herhalde bunun köçe taşlarından biri olarak anılabilir. Yani evet. Daha öncesinde örnekler var. Yani yakın olduğumuz çizgi olarak yakın olduğumuz insanlar var. Dolayısıyla şey böbürlenmesine girmek yanlış olur. Yani, yani böyle bir alanda Bajar ilk kez bir şey yapıyor değil. Daha önce Rusya'dan falan bile örnekler var. Kürtçe o sözlü... örneklere biraz e, gidebilir miyiz? Ee, hepsinin ismini hatırlamıyorum. Hı -hı. Sadece... Arşiv olarak dinleyip peyz aldığımız isimler vardı. Ee, ama yani Türkiye'den düşünürsek bir Ahmet Gaya mesela aslında benzer bir iş yapıyordu. Yine kentli bir müzik yapıyordu. Kullandığı enstrümanlar aslında batılı enstrümanlardı. Ee, ama e, hikayesi çok böyle batılı, kentli bir şey değildi. Ee, dolayısıyla işte buna benzer örneklerle o kentli, Kürt ya da rock tanımına uyabilecek müzikler yapıldı daha önce de. Bajar işte o yoldan devam etmeye çalışan bir grup. Bajar'ın içinde sen yer aldığında, e, sen e, aynı zamanda e, Aslen Vakıf Köylü ama e, İstanbul'da hayatını sürdüren e, bir insan olarak, e, Aslen Anadolu'lu olan ama artık o Anadolu e, kökünü e, yitirmiş e, kentlerde ikamet eden Ermenileri de o kentliliğin, yani e, o arada derede kentliliğin içine dahletmiş etmiş oluyorsun. Ve Bajar bu anlamda e, çok daha geniş e, bir Başka kökenli kentliliği içine katmış oluyor. Evet aynen yani e, genelde böyle bir Kürt grubu gibi anılıyor Bajar. Kürtçe bilen ve Kürt olan bir üyemiz var. O da solistimiz <gülüyor> Vedat Yıldırım. E, söz yazımına dair onun daha etkin ve daha fazla sorumlu olduğu için yani hikayeler biraz daha tabii kürdi duyuluyor. E, ama dediğim gibi 6 kişilik bir grup. E, şu an 7 kişi çıktık sahneye falan. Bir kişi Kürt. Ve bir kişi Kürtçe biliyor. Diğer arkadaşların etnik kökenleri mi? Türk arkadaşlar var. Ee, Asimile Kürt arkadaşlar var. Yani dilleriyle Kürt'e çok bir bağ olmayıp daha çok işte Alevi kültürünün etkisi altında yetişmiş bir kimlikleri var. Ee, ben varım Ermeni olarak. Ee, Arap sayılabilecek bir arkadaş var ama o da çok Arap kültürüne hakim değil. Ee, yani... ...sadece Kürt grubu ya da Kürt müziği yapan bir grup olarak anılmak isteyen bir grup değil. Sen Bajar. zaten ilk başta o cümlederi kullanırken melezlik tabirini evet. kullandın. Benim evet. çok önemsediğim bir tabir melezlik. Yani aslında o... bacarda bir melezlik örneği. Senin orada olman da evet. öyle bir Yani geleneksel müziklerden beslenme durumunda sadece Kürtçe geleneksel müziklerden beslenmiyoruz. Müziğe katkısından herkes kendi birikimlerini yansıtmış oluyor. Dolayısıyla benim yansıttığım alan da aslında... Ermeni müziğine dair birikimlerinden gelen şeyler. Yani ben Başarla tanışmadan önce Kürt müziğine dair çok büyük bir altyapım ya da işte geçmişim yoktu. Genelde Ermeni müziği yapan gruplarda çalmıştım ve kulağımda, aklımda hep Ermeni müziğine dair kalıplar, formlar vardı. Onları uygulamaya başladık Başar'da. Dolayısıyla o gelenekselin içinde Ermenilik de var, Kürtlük de var, Alevilik de var, Türklük de var, Araplık da var. Yani orada hani sadece biz Kürt geleneksel müziğinden besleniyoruz ya da o temalardan besleniyoruz gibi bir durum söz konusu değil. Yurt dışında tabi bu e, melez müziği e, bir aradalığa dair projelere çok daha sık rastlanıyor. Ama hani e, burada nedense o, e, üstelik de bu kadar farklı yan yana gelişi e, her zaman mümkün olmuyor. O açıdan da tabi ve birbiriyle etkileşimini e, izin veren, açan e, önden e, tanımlayıp kesip atmayan yanıyla da Bajar çok heyecan verici. Birinci albümden ikinci albüme sen, sen içindeyken ne gibi bir değişiklik hissettin? Evet. Bir kere biraz böyle bir filtrelendi artık bir şeyler. Yani o ilk baştaki çok geniş elbazeli denemeler biraz daha bir şeylere doğru kayıyor. Bu bizim için sevindirici çünkü üslup yaratmak için işte birçok şeyden beslenip sonra oradan bir sonuç çıkarmanız gerekiyor. Ben kişisel yorumum. ikinci albüm biraz daha derli toplu, biraz daha çizgisi belli. Yaptığı işin artık evet bajar müziği bu. ...denilebilecek bir yere doğru gittiğini hissediyoruz... ...biz ekip üyeleri olarak... ...inşallah deneyiciler de öyle hissediyordur... Ee, ...sözlerle ilgili ufak değişiklikler var... ...ilk albümde biraz daha fazla... E, ...Kürt tipolojiler üzerinden... ...hikaye anlatım vardı... ...ikinci albümde... E, ...yani aslında derdiniz neyse... ...onu anlatmaya başlıyorsunuz... ...ikinci albümde başka dertler de... ...konu oldu... ...işte onlardan bir tanesi sınıfsal hikayeler... ...yani Beyaz Yakalıların... E, ...öyle... Kendilerini çok parlak ve mutlu hissettikleri dünyanın aslında o kadar parlak olmadığını anlatan bir parça var. İşte sokaktaki insanların hayatlarına dair dertlerin anlatıldığı parçalar var. Birkaç denememiz oldu onları albüme koyamadık ama niyetlendiğimiz şeylerde sadece Kürt siyasetinin ya da Kürt halkının çektiği dertler değil. Hepimizin çektiği dertler ki yine ekip genel olarak tabii ki o meselenin çok öncelikli olduğunu düşünüyor. Çünkü etkisi çok büyük. Benim Bacar'la ilgili en çok merak ettiğim konulardan biri de hani kentli Kürt nüfusa daha ziyade en de sonunda değen bir müzik olması amaçlanmış. Öyle yola çıkılmış farklı etnik gruplardan ve farklı yönelimlerden arkadaşlar bir yere gelmiş olsa da herhalde Vedat Yıldırım'ın evet. dinamoluğunda orada yani. bir zihinsel de çaba var. Kesinlikle. Peki bu karşılığını buluyor mu? Yani senin gözlemin nasıl? Hani... Kentli Kürt nüfus özellikle genç diyebileceğimiz Kürt nüfusla Bajar'ın teması nasıl? Güçlü mü? Şimdi ilk başta albüm çıkmadan önce yaptığımız konserlerde şey hissiyatına kapılıyorduk. Yani acaba yaptığımız tarz insanlara geçecek mi? Sonra şuna uyandık. Yani biz tırnak içinde yeni bir şey yaptığımızı düşünerek hareket ettiğimizde şunu gördük. İnsanların kulağında aslında sözler dışında bu yaptığımız müzik zaten var. Yani işte, Hakkari'den bir köyden gelmiş bir insan İstanbul'da yaşarken istemeden zaten o tarza maruz kalıyor ve kulağını o yönde dolduruyor. Biz yaptığımızda özellikle gençlerde, üniversiteli gençlerde hemen karşılık bulduğunu gördük yaptığımız işin. Yani şey yadırgaması olmadı. Kürtçe müzik yapıyorsunuz, bağlama yok. Ya da işte zurna yok. Ee, dolayısıyla aslında biz insanları zaten dinlemekte olduğu bir tarza sözleri... Onların anlayacağı bir şekilde yeni üretimler sunduk ve bence karşılığını doğru bir şekilde buldu. Zaten işte konsere gelen kitlenin nüfusunun çoğunlukla genç oluşu da biraz bunu anlatıyor. Hı hı. Sohbete devam edeceğiz. Şimdi sizin bir şarkınızla devam edelim. Ahmet Kaya'nın Yalan Da Olsa şarkısını. E, ...yeniden e, söylediğiniz, coverladınız. Evet. E, bence çok da güzel olmuş. Ağustos'ta da arkadaşlar yüksek sesle çalışırken... ...sürekli onu dinliyorlar. Evet, çarşamba akşamımızın ve Gecemizin Bitmeyen Gecemizin... ...favori şarkısıydı. E, Şarkıda kim ne çaldı onları da söyle ve... ...şarkıya geçelim sonra. E, bu, bu parçayı niye evet. seçtik hemen kısaca onu anlatayım. İlk albümde de cover yaptığımız parçalar var. Orhan Gencebay'dan, Perver'den parçalarımız vardı... Biraz önce başta anlattığım gibi Ahmet Kaya bizim feyiz alacağımız insanlardan biri. Hem yaptığı müzik hem yazdığı sözler dolayısıyla biz bir tarama yaptık. Ahmet Kaya parçalarından bir tanesini muhakkak okuyalım dediğimizde ve şunu gördük. Bu parçanın sözlerini Bajar da yazmış olabilirdi. Yani o kadar anlattığımız temalara yakın ve benzer bir dille yazılmış ki. Biz sadece onu müzikal olarak Bajar'a benzetmeye çalıştık ilk halinden düzenlemesini ortak yaptığımız bir parça herkes yani bütün grup üyeleri çaldı kendi enstrümanlarının gitar, klavye, bas ve davul var. Ee, Burak Korucu okudu bu parçayı. İki solistli bir grubuz. Biri Vedat Yıllar'ın biri Burak Korucu. Bu Burak Korucu'nun okuduğu bir parça. Evet e, Bajer'den geliyor yalan da olsa. Merak ettiğim bir şey daha soracağım sana şimdi. Ee, İstanbul Ermeni toplumu özellikle genelde kapalıdır. Son yıllarda tabii ki bu değişiyor elbette ki ama e, genel haleti Ruhi'ye fazla bulaşmayalım, fazla karışmayalım. E, fazla bulaşmayalım, karışmayalım ama sen melez bir işin içindesin. E, ve kendini nasıl hissediyorsun acaba Bajar'ın içinde bir Ermeni olarak? Ee, Ermeni toplumu dair bir şey söyleyeyim, rahatsız olduğum bir şey söyleyeyim. Hı -hı. Ee, genel olarak kapalılar. Evet kapalıyız yani hep beraber. Ee, ama şöyle de bir durum var. İçeride kendi kabuğunda iş yaptığında çok kıymetli olmuyorsun. Dışarıdan gelmiş olduğunda çok daha fazla değer görüyorsun. Ben kendi hayatımdan biliyorum. Arkadaşlarımın hayatını biliyorum benzer şeyler. Yani bizim çocukken eğer dışarıda işte bir gazetede göründüysen. Bir televizyon programında göründüysen geri geldiğinde... Çok daha başka bir yere koyuyorlar seni. Ve aslında bu biraz iki yüzlü bir şey. Yani hem içeride kalmanı istiyorlar hem de içerideyken kıymet vermiyorlar. Ki genel olarak bunlar rahatsızım. Hı hı. Onu bir söyleyeyim baştan. iki benim yani içinde bulunduğum topluluk çok da aslında cemaatin o içe kapalı halini yansıtmıyor. O yüzden o... Ee, şehirleri çok fazla hissetmedim. Sayet ne oyma kastediyorsun burada? Yani aile çevrem, hı hı. işte yetiştiğim ortamlar, arkadaş grub grubum, e abilerimiz, ablalarımız, e benim yakın olduğum insanlar genellikle, <gülüyor> yani Ağustos çevresi de buna dahil olmak üzere aslında o karışmayı, melezleşmeyi, e birlikte bir şey kurma meselesine yakın olan insanlarda o, o baskıyı çok hissetmedim. Yani. Ortak iş yaparken aslında zaten benim doğal olarak gittiğim yer oydu ve onun hani olması gerekenden farklı bir şey olduğunu düşünerek yapmadım. Sadece dışarıdan bakmaya başlayınca fark ettim aslında biraz iki yüzlük olduğunu. Peki başlardan önce neler yapmıştın, yapıyordun? Ee, ya müzikal hikayem çok karışık. Ben müzikle ilişkimi lise son sınıfta kurdum. Biraz geç kurdum. ...gitar oradan yapmıştım. Orada da bir mezlicit var yani. Evet. Ee, Hatta uzay mühendisliğinden <gülüyor> gelme bir melezlik başka <gülüyor> bir gezegenden ışınlanıp. <gülüyor> Ona melezlik demiyoruz o başka türlü bir şey. <gülüyor> evet yani meslek tahmini zor yapılabilecek bir insanım. Uz uzay müzisyeniyim diye kısaca <gülüyor> tanımıyorum. Ee, korolarda aslında çocuk sayatlama Çocuk korosunda başladım. Müzikle şarkıyla ilişkilenmeye. Sonrasında gitar çalmaya başladıktan sonra bir proje için sahneye çıktım ihtiyaçtan sahneye çıktım işte sen yapabilir misin dediler herhalde yaparım dedim çıktım o konserde Bartev ile tanışmış oldum ve o profesyonel hayat benim için Bartev ile arkaç orkestrasıyla başladı çoğunlukla Ermenice müzik yapan bir grup arkaç orada biraz piştim yani çok çok amatördüm orada Bartev'in hakkını teslim etmem lazım yani öyle Arkamdan iterek sahneye çıkardı beni ve o alanda iş yapabilme kabiliyetine ulaşmamı sağladı. Ondan sonra farklı farklı Ermeni müziği yapan gruplarında da çaldım. İşte üniversite gençlik gruplarında vas gitaristlik yaptım. Profesyonel olarak müzisyenliğe karar verişim biraz askerlik sürecinde oldu. Yani askerlikten önce okulu bitirmiştim, staj yapmıştım ne yapayım, ne edeyim, mühendis mi olayım, müzisyen mi olayım... 20 günlük bir staj sonucunda karar verdim ki mühendis olamayacağım. Uzay müzisi e, olacağım. E, evet. Dönüşte işte kardeşlikler grubuyla ilişkilendim. Oradan Bajar ve hikaye böyle devam ediyor. Sen tabii tevazuyla anlatıyorsun ama Lora ile yapılan röportajdan biliyoruz. Yani e, bu şey sürekli tekrarlanmış. E, yani birinin sana güvenip e, ihtiyaç hasıl olduğunda... Hadi Ali demesi ve e, tabii hiçbir müzisyenin durduk yere bunu böyle e, diyemeyeceğini de bildiğimizden oradan sen kendi dışında nasıl bir güven terkin ediyorsan ve herhalde birlikte çalışılması adına da yani o egoyu güzel e, dengelediğin için olsa gerek o benim çok ilgimi çekmişti e, aynı tevazuyla da zaten hani bütün bu e, kimliğe e, bundan sonraki projelere dair bakışın da o röportajı yansıyan e, o yüzden e, çok keyifliydi senin bu röportaj üzerinden de tanımak çok teşekkür Ee, ve e, tabi buradan hani bir miktar e, kamuya açık taahhütler alıp senin için hayatı e, zorlaştırma a, azmi içindeyiz. Çünkü hani bu tevazu iş e, Ermeni müziği yapmaya geldiğinde e, fazla haddini bilir bir hale almış. Misal işte e, hem Ermenice hem Türkçe e, söz yazamam gibi bir şey demişsin e, yazabileceğini varsayıyoruz. Ee, onun bir sözünü adım. Yazamayacağın, tıkandığın noktalarda aramızda e, karakaşlı evet, gibi o, o, o, yaratıcı evet. arkadaşlar var. Onlarından ben o tarafa daha fazla katılıyorum. Ee, yani genel olarak benim üretim biçimim aslında sadece müzik oldu maalesef. Edebiyatla da çok kısıtlı bir ilişkim var. O yüzden söz yazım yani çok utangaç bir adam değilim. Aslında Yapabil, iyi yapabileceğim şeylerin ne olduğunu biliyorum. Yani onları yapmaktan, söylemekten çok geri durmam ama gerçekten böyle yani iki bir şey karaldığında çok utanıyorum. Onları göstermekten ortaya çıkarmaktan. O yüzden zamanını bekliyordur. Geliştiriyor Biliyor musun? Yani gerçekten zamanını bekliyordur. Daha hani biriktirmeni bekliyordur senin. Çünkü kendine çok mesele ettiğin konular var. Ee, onların süzülmesini bekliyordur. Söz kendini bekliyordur. Ve belki zaten sen müzisyen olduğun için müziğin içinden çıkarak müziği duyarak yazacağın bir söz vardır. Ama her halükarda bunun olacağını, Nedense hani benim hiçbir şüphem yok. Ve çok isterim. Onu yani görmüş olmayı çok çok gerçekten diliyorum. Yani Robert abim dediği şeye ben daha fazla kastıyorum. Orada bence destekle daha böyle... ...el yüzü düzgün bir iş çıkarma potansiyelimiz tamam yüksek. Tamam canım ben kendimi de taahhüt altına alırım. Böylece aldım evet. taahhüt olmuş oldu. Yaşasın ben de takip edeceğim bunu sonuna kadar zevkli. Çok güzel oldu. Bir diğer güzel sevindirici gelişme yine röportajda müjdelediğin şeydi 2013 başında çıkacak bir çalışmadan bahsetmiştin komida seslerini seslendirilmemiş komida seslerleri üzerinden biraz da onun ayrıntılarını dinlemek isteriz senden. de. Demin dediğin gibi benim genelde üretim biçimim müziğe dair düzenleme yapma işte nota yazma ilk yapabileceğim iş bu olduğu için Ermeni müziğine biraz buradan girmiş oldum. E, yaptığımız şey şuydu: Notalarını Gomidas'ın yazdığı çok değerli toplu olmasa bile en azından bir fikir veren şarkılı e, parçaları şarkılaştırmak. İşte onlara yeni bölümler eklemek, e, sıralamasını belirlemek. Dolayısıyla onun dinlenebilir ve insanların hafızasında yer edebilecek bir hale getirmek. E, o proje Ermenistan'da ciltleştirilmiş Gomidas'ın el yazmalarının çıkarıldığı kitaplardan bizim seçtiklerimiz. Hepsi duyulmamış parçalar değil. İçlerinde birkaç tane daha önceden çalınmış şeyler de var ama 4-5 tane hiç bizim denk gelmediğimiz en azından parçaları çarkılaştırdık ve biraz kamuya açmış olduk. Yani o parçalar da literatüre girsin istedik. insanların kulağında olsun istedik. Ermeni müziğiyle Bu yoldan aslında dediğin gibi belki şeye doğru da gitmek daha kolay olacak. Önce yeniden düzenleme, yeni bir anlam verme, daha sonra da yeni üretim. Ee, i̇nşallah 2013'ün başında biraz uzadı o proje. İki yıldır uğraşıyoruz üzerine araya birçok şey girdi. Tam zamanda yetiştiremedik. Ee, oradan yola çıkarak başka işlere de evrilecek. Sohbetimizi burada bitirmemiz gerekiyor Ari çok teşekkür ediyoruz geldiğin için Hem bu röportaj için hem dün akşam İstanbul Live'daki sizin konserden sonra Gece bilmem kaçta yatıp sonra Sabahın köründe buraya geldiğin için çok teşekkür ediyoruz Te Bütün o sıkıcı haberler içinden içimizi açtığın için de evet. Ayrıca benim bir başka teşekkürüm daha var İkimizin yani Ali ile benim mezun olduğumuz Okulun yöneticisi şu anda Surbaş Tabrevank'ın Okul zor dönemlerden geçti, zor durumdaydı. Şimdi genç bir ekip, Ari ve arkadaşları daha iyi duruma getirmek için... ...okulun eğitim seviyesini yükseltmek, öğrenci sayısını artırmak ve yaşatmak için bir araya geldiler. Ve orada da bir sinerji oluşturdular. Ben de bir Tıbrevanklı olarak onun şahsında bütün ekibe... ...Tıbrevank'ın yönetimini üstlenen Toru Salcan Başkan, Başkanlığındaki ekibe çok teşekkür ediyorum. Ben de kısa bir teşekkür. Dünkü buluşmadan Koştuğum Aras'ın haberim oldu... Öğrenciler çok mutlu olmuşlar. Devamının gelmesine özellikle evet. arzu ediyorlar. O, onu kimse bilmiyor. İkimiz biliyoruz sadece. Herkes taahhütte bulunuyor. Evet. O zaman sen de bir taahhütte bulunmuş. Şey, <gülüyor> e, dün okula çağırdılar beni. ve Ben, ben yaklaşık 15 yıldır, 18 sene önce mezun olmuşum. 15 yıldır okuluma hiç gitmemiştim. Bir kırgınlık vardı aslına bakarsanız eski yönetimle. Ee, belki benden de kaynaklanan bir kırgınlıkta o belki doğru değildi ama çok güzel bir şekilde beni ağırladılar bir sürpriz yaptılar okulun koridorlarına duvarlarına okuluna hoş geldin yazılarını asmışlardı benim fotoğraflarımı astılar asmışlardı çocuklar çok iyiydi çok tatlılardı çok güzel sohbet ettik. İnsan Hakları Haftası olduğu için ayrımcılık temalı bir konuşmaydı ve ben de o bir etkinlikti. Ben de orada bir konuşma yaptım ve çok gururlandım açıkçası. Benim için çok güzeldi. Aynı şekilde bir... bizde. Onun için ben ayrıyetten tekrar teşekkür ederim hepinize. Harut Pamukçu yandan bir şarkı ile devam edeceğiz. Dariner yani yıllar bir dinleyin bakalım tanıdık gelecek mi? jana parine manduansa mi andarmandel togirim sardi Sazii dercial handi pelukes, oyt saar manazie some girl mayra radyo agos avchik radio reklamlar şimdi yapacağım ufak canlandırmaya sizin de katılmanızı istiyorum alabildiğiniz kadar derin bir nefes alın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 yeni bir hizmet.com Boş ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, gezici öğrenim birimlerine dönüştürdükleri tırlarına Ateş Böceği adını taktılar. 10 yılda 50.000 çocuğun yolunu aydınlattılar. Çünkü büyükler örnek olmalı. Boş Yaşam için Teknoloji Sizin Öğrencisi Dilara Ceren Özer Bizim öğretmenlerimiz Öğrencileriyle kendi çocuğu gibi ilgilenen Bizlerin sorunlarına kendi sorunuymuş gibi Çözüm bulmaya çalışan Her yerde ve her koşulda Her türlü fedakarlıkla Bizim daha ileri olabilmemiz için uğraşan Okuldaki anne ve babalarımızdır İklamlar bitti. Kainatın tüm seslerine Açık Radyo. Radyo Agos. Ay ben kim? Ay ben kim? Ay ben kim? Da yeta, da yeta. E dato, e dato. Jelilun, <Sessizlik> jelilun. Hezare, hezare. Otaak, otaak, cemeni, cemeni, duša bu, duša bu, çabece, rasefe, Emekli öğretmen Şuşan Özoğlu'yla her hafta birkaç kelime, her hafta bir cümle Ermenice. Sireli pergamler. Ay sor, u tek demper, yirgu hazar das yirgu şapat. Bugün 8 Aralık 2012 Cumartesi. Mer Hinkerort Tasi. Beşinci dersimiz. Bugün dersimizi sayıları, yani tivleri konu edeceğiz. Tif sayı. Rakam tıvanışan. Tif sayı demek. Nışan işaret. Tıvanışan bir birleşik kelime ve rakamı ifade ediyor. Yani sayı işareti demek. Saymaya başlayalım. Bir mek. İki yergu. Üç Yerek, dört, çors, beş, hink, altı, betz, yedi, yotı, sekiz, utı, dokuz, inı, on, dası. Şimdi tekrar edeceğim. Ardımdan siz de söylemeye çalışın. Mek. Mek Yergu Yergu Yerek Yerek Chors Chors Hink Hink betz, betz, Yot, Ute, Ute, Ine, Ine, Dase, Dase. Sayının ardında erort, rort. Tekrar ediyorum, erort, rort seslerini duyduğunuzda bilin ki sıra belirtilmektedir. Şöyle ki, Yergrort ikinci, Yerrort üçüncü, Çorort dördüncü, Hinkerort tas, beşinci ders. İstisna olarak ilk sıraya yani birinciye Araçin, araçin denir. Rakamları ezberleyelim de arada cümlelerde de kullanalım diyenlere bir soru cümlesi öğretmek istiyorum. Kani, had, e. Kaç tanedir? Kani, had, e. Kaç tanedir? Kani, kaç, had, tane, e, dir. Hatırlayın, e fiili. Kani, had, e. Kaç tanedir? Cevap. Yergu had e. 2 tanedir. Çorz had çe. Dört tane değildir. Kani had narinç. Kaç tane portakal? Hing had narinç. Beş tane portakal. Bugünlük bu kadar. Rakamlar ezberlenmeyi bekliyorlar. Hadi bir an evvel işe koyulalım. Haçoğut yun yev mınak parov. Başarılar ve Allah'a Ay ben kim? Ay ben kim? Ay ben kim? Dayet mi? et toi et nous j'ai les été pose la de mes yeux Duşa bo, duşa bo, çabedir, çabedir, raseve, raseve. Emekli öğretmen Şuşan Özoğlu'yla her hafta birkaç kelime, her hafta bir cümle Ermenice. Bugün Karaköy'deki Getronegan Lisesi'nde bir sergi var, bir sergi açılışı var daha doğrusu. Bir görsel sanatlar sergisi bu. Getrogan Lisesi bu yıl 125. kuruluş yıl dönümünü kutluyor ve çeşitli kültürel etkinliklerle bunu yıla yaydı ve aslında İstanbul Ermenilerin kültürü hayatında canlandıran bir fırsata dönüştürdü. Getrogan okulunda okumuş, mezun olmuş, öğretmenler öğretmenlik yapmış, 32 ressam, fotoğrafçı, reklamcı, grafiker, sinemacı, mimar, performans sanatçısı kendi eserleriyle bu sergide yer, yer alacaklar ve e, bu sergi Heykel Traş Mari Gerekmezyan anısına özür dilerim Gerekmezyan anısına ithaf edilmiş durumda. E, sen Mari Gerekmezyan'la ilgili çalıştın. Bu serginin açılışında da onunla ilgili sanırım bir sunum yapacaksın. Bu haftaki Ağustos'ta da Mari'nin bıraktığı yerden başlıklı bir yazı yazdın. Kimdir Mari Gerekmezyan? Eee Mari Gerekmezyan e... Türkiye'nin e, ilk kadın heykel tıraşlarından biri, e, kısacık bir ömür maalesef onunki, e, 34 yaşında, 1947 yılında e, hayatını kaybediyor. Ve e, hak ettiği değeri bulması, anlaşılması için de e, maalesef e, ondan daha da fazla zamanın geçmesi gerekmiş. E, Mari Gerekmezyen ismini genellikle e, sanat tarihi kitaplarının dipnotlarında e, bulmak mümkün oldu ilk önce. E, oysa karşımızda e, yaptığı büstlerle e, ödüller alan ve e, akademiyi birinci, birincilikle bitirmiş olan gerçek bir yetenek söz konusu. E, ancak e, daha ziyade e, ressam şair Bedri Rahmi Eyüp ile yaşadığı e, aşkla e, gündeme geldi getirildi e, ve e, bir miktar imalarla dedikodularla sarıp sarmalandı. Ben de kendisine dolayısıyla ilk olarak böyle çekingen, ürkek bir takım satırlarda, dipnotlarda rastladım. 1990'ların sonuydu ve Camille Claudel, Roden benzeri bir sürecin Bedir Rahmi Mariger içinde. En azından koşutluklar ve farklılıklarıyla yan yana e, kurgulanabilir olduğundan yani yola bir, çıkıp bir, bir öykü yazdım. Yani üretkenliklerini besleyen bir ilişki anlamında mı? Ee, hem öyle e, hem Kamil e, ve Mari'nin e, heykeltıraş kimliklerinin e, yaşadıkları aşkın gölgesinde e, kalışı haklarının yenmesi e, ve tekrar sanatçı kimliklerinin e, aşktan ayrılmaz olan yaratıcılıklarının da fark edilmesi için e, aradan çok zaman geçmiş olması noktasında. Ben öyküyü yazarken daha hani Mari'nin hakkının pek teslim edildiğini söylemek mümkün değildi. Hala hayat hikayesinde, araştırılmasında, eserlerinin ortaya çıkarılmasında çok büyük boşluklar var. Ama en azından artık o boşluklar kendi kendini konuşuyor. Boşluğun kendisi bir şey söylüyor. Sonra aradan yıllar geçip de Getronagan okuluna gittiğimde öğretmenlerin kayıt defterini gördüm Robert ve oradan... Siyah beyaz bir vesikalık resmi var 1943'ten 47'ye hayatının son 4 yılını ölümüne kadar o okulda resim öğretmenliği yaparak da geçirmiş. Tüylerim diken diken oldu yani onun da aslında o koridorlarda o sınıflarda ve, ve o öğretmenlik yaptığın okula. Evet olsun. ve hani öyle bir kedi yumağı gibi bir sarmaldı çok da şaşılacak bir şey yok hani enerjiyi yayıyorsun ve o enerji içinden aslında birbirini çekiyorsun şimdi okulun okulumuzun 125 5. yıl dönümünde onun adının bu şekilde anılıyor olması, kendisinin de yetiştirilmesinde emek harcadığı başta 5 çalıkman olmak üzere kimi öğrencilerinin de yer aldığı bir sergiyle hak ettiği kıymetin, değerin, kadrının aslıklı ona iade edilmesinde tabii beni çok çok mutlu eden bir an var. Get Morgan'a çok yakışan bir etkinlik bence ve etkinliğe Mari Gerekmezyan anısına ithaf etmek bu etkinliği de çok şık bir davranış olmuş. İtiraf edeyim ben de birkaç kere Ağustos'ta okumuştum Mari Gerekmezyan hikayesini ve bazı sohbetlerde birilerini anlatırken Mari Gerekmezyan adı bir şey ifade etmediğinde hani Bedri Rahmi'nin Çat Karadutum, Çatal Karam, Çingenim'in yazdığı Mari var ya işte o Mari diye anlattım. Ama bunun ne kadar büyük bir haksızlık olduğunu belki ben de şimdi fark ediyorum. Umarım Marin'in hikayesini daha iyi bilebiliriz. Bilmek bir yana onu heykeltıraş kimliğiyle, hayatta değer verdiği başka şeylerle, üretimiyle daha iyi ortaya koyabiliriz. Ve onu aslında o bahsettiğin tarih araştırmalarında, sanat tarihi araştırmalarında sadece bir dipnot olmaktan kurtarır ve biraz olsun ete büründürebiliriz. Zannederim bu sergi buna da vesile olacaktır. E, hali hazırda başta seven güç olmak üzere e, Mari'nin hayatını çalışmalarını e, ortaya çıkarmaya gönüllü akademisyenler de var. E, ve en önemlisi e, sanata sanatçıya çok önem vermiş olan e, bir e, kadınla karşı karşıyayız Mari'nin kendisiyle. E, küçük bir alıntısı var e, onu paylaşmak isterim. Diyor ki sanatçı tıpkı bir dalgıç gibi kendi beğendiğinin derinliklerine dalmalı. Orada aramalı, incelemeli, gerekirse kanayışını dahi seyrederek koparmalı. Ocaktan çıkan demire benzer cehennemden gelen sanatçıdır bizim sanatçıdan anladığımız diye. 1945 tarihli ve muhteşem bir Ermenice ile yazılmış olan bir yazıydı bu. Hem bu kadar felsefesini yapmasına inanamadım hem de sanatı hiç rastlantıya, ilhama Bırakmayıp ilham denilenin de ancak sebat edene, emek verene gelebileceğini söylemesi yanıyla da çok kıymetliydi. Çok büyük bir sorumluluk ifade ediyordu. Şimdi o sorumluluğun hakkını vermek, o ciddiyetle bu sanatçıyı anmak kuşkusuz bizim için de çok büyük bir vazife olacak. Ben sabah Mari Gerekmez yan için bir şarkı arayışındaydım. Böyle playlistten, bilgisayarımdan şarkı ararken gözüme Udi Hrant'ın Sırdis Vıra Ee, şarkısı çarptı. Sanırım e, biraz uyuyor. Sırdisfra karmaga yüreğimin üstünde bir taş var demek ve Udi Hrant'tan Mari Gerekmez yananısına gelsin. You're Sii ka, akul, kismet, hev sii ...aradığınız savcı o değil diye başlık attık... ...bir haberimize de... ...ilginç bir mesele... ...çünkü bizi şaşırtan bir durum oldu açıkçası... ...Taraf Gazetesi'nin 2 Aralık... ...tahlili sayısında... ...Dink davasının temiz incelenmesini... ...derinleştirmeye çalışan savcının... ...görev yeri değişikliği olarak yer alan bir, bir haber vardı... ...söz konusu savcı Hikmet Usta... ...yani herant cinayeti davasının... ...mahkeme savcısı mahkeme... ...sürecinin ortalarında bir yerde... ...atandı... Ve e, ma, e, mütalayı, savcı mütalaasını o hazırladı karardan bir süre önce. E, Dink ailesi avukatlarının, Agos avukatlarının e, memnun olmadığı bir mütalaaydı. Mütalaada e, cinayetin Ergenekon örgütünün Trabzon hücresi tarafından işlendiği tespitini yapıyor. Ama bunu hiçbir şekilde kanıtlamıyordu. Ve bunu kanıtlamak için de herhangi bir çaba içerisine girmemişti. Yani sorunlar, soruşturmayı derinleştirmek, genişletmek yönündeki Zaten o güne kadar olan avukatlarımızın taleplerini de genellikle reddetmişti. Şimdi son HSYK atamaları sırasında pek çok savcının hakimin görev yeri değişti. Görev yeri değişenlerden biri de savcı Hikmet Ustay'dı ve aslında bir terfi aldı. Ve bu terfiyle link davasıyla ilişkisi zaten kalmamıştı. Başka bir göreve Bakırköy'e yanılmıyorsam Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vakiliğini terfi etti. Tarafın haberinde öyle bir ton vardı ki sanki e, ding cinayeti davası temiz aşamasındayken bu savcı bir kahraman savcı edasıyla e, asıl sorunları ortaya çıkarmak için bir takım çalışmalar yapıyor. E, ama bu çalışmaları engellemek amacıyla da görevden alındı e, gibi bir şey vardı. E, şaş bizi şaşırtan bilgi buydu çünkü sorun şu ki. Bu savcının dink davasıyla herhangi bir ilişkisi kalmamıştı temiz sürecinden sonra. Zaten ağır ceza mahkemelerinin öze, öz, özür dilerim özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasıyla önceki düzenlemeyle davayla bir ilişkisi kalmamıştı. Ee, herhangi bir şey yapma imkanı yoktu hukuken. Ayrıca biz dava süresince kendisinin performansını çok yakından e, biliyorduk ve e, o mahkeme salonundaki performansının da ...bu yönde yani gerçeği, hakikati açığa çıkarmak yönünde olmadığını kendi gözlerimizle müşahede zaten e, etmiştik. Bu, bu haberi gerçekten anlayamadık ve e, o yüzden de aradığınız savcı o değil başlıklı bir haber yapma ihtiyacı e, duyduk. Ve dosya böyle mi derinleştirilir diye de kendisinin performansını e, birkaç kalemde gözler önüne sermeye çalıştık. E, Fundatos'un arkadaşımız... E... Hikmet Usta ile görüştü. Hikmet Usta zaten kendisi e, bir fiil terfiden çok memnun ve e, dosyayla ilgisinin kalmadığında e, özellikle vurguluyor. E, dosya böyle mi derinleştirilir diye hatırlattı, hatırlattığımız yerde ise e, ustanın devleti katil gösteren düşünce garabettir diye kayıtlara geçen e, bir görüşü var. Hrant Dink Ermeni olduğu için öldürülmemiştir. Onun Ermeni olmasının bir önemi yoktur ifadesi hatırlanmalı. E, Dink ailesi avukatının tip kayıtlarıyla ilgili e, taleplerini İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bir hata ya da kusuru olduğunu düşünmüyorum diye reddedildiğini e, tekrar hatırlatıyoruz. Trabzon ve İstanbul'da görülen davaların birleştirilme talebini dosyaya yenilik getirmeyeceği gerekçesiyle reddeden bir ustayı biliyoruz. Dolayısıyla da Özellikle e, Osman Hayal'in yer aldığı iddia edilen kamera kayıtlarına ilişkin bilirkişi incelemesinin gelmesini beklemeden verdiği zamansız mütalaayla da e, süreci evet. daha başlamadan e, sonlandırdığını biliyoruz. E, bizim gördüğümüz Hikmet Usta böyle bir savcı e, bu savcıyla e, bahsi geçen diğer savcı arasında pek bir benzerlik göremeyip, Dosya böyle mi derinleştirilir diye açıkçası sormak istedik. Bu konuda daha fazla bir şey söylemeye de gerek yok. Yani aradığınız savcı o değil. O kahraman savcı Hikmet Usta değil. Keşke öyle keşke olsaydı. Olsa keşke de. aydınlatma yönünde çaba gösterseydi mahkeme süresince ama e, olmadı. Olmadığını da yakından biliyoruz. E, bu hafta da programımızın sonuna geldik. E, Ari'ye tekrar e, gitti kendisi ama çok teşekkür ediyoruz. Açık Radyo'ya tekrar tekrar bize bu imkanı Radyo Agos'u yayınlama fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyoruz bugün hafta sonu yine cumartesi Agos Şapkir günü yani internet sitemizdeki hafta sonu ikimizin günü olduğunu hatırlatıyoruz agos.com.tr adresinden Agos Şapkir'deki güzel yazı ve röportajları okuyabilirsiniz dün 7 Aralık'tı 1988'de yaşanan ve resmi rakamlara göre 25 bin gayri resmi rakamlara göre 40-50 bin kişinin öldüğü Ermenistan Ispidak Gümrü depreminin yıl dönümüydü Orada hayatını kaybedenlere ve benzer felaketlerde hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz. Bugün de 8 Aralık 1980'de John Lennon'ın öldürüldüğü, katledildiği gün. John Lennon'dan bir şarkıyla veda edeceğiz. Çok güzel şarkılar yaptı hayatı boyunca, kısa hayatı boyunca. Ama ben o yaptığı küçücük aşk şarkılarının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çok saf, çok doğrudan, çok açık şarkı bir şekilde anlatıyor aşkı. Çok naif bir şekilde anlatıyor. John Lennon'dan Oh My Love'la veda ediyoruz. Müzik in my heart yeah. Agoz Haftalık Agoz gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi Agoz'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar